وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَلِمَ اللّٰهُمْ بِعَاتَهُمْ فَتَبَّتَهُمْ فَتَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعْدُوا مَعَ الْقَاِدِينَ Eğer cihada çıkmak isteselerdi elbette onun için bir hazırlık, bir tedbir hazırlarlardı. Fakat Allah onların cihada çıkmaya kalkmalarını çirkin gördü ve onları o şereften alı koydu. Onlara evlerinde oturan kadınlarla beraber oturun denildi. Eğer içinizde savaşa çıkmış olsalardı size bozgunculuktan başka bir şey artırmazlardı ve sizi fitneye düşürmek isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onları can kulağıyla dinleyecek olanlar da var. Allah ise o zalimleri çok iyi bilendir. <gülüyor> Ve zahara olsun ki onlar Daha önce de fitne Çıkarmak istemişler Ve sana bir takım işler çevirmişlerdi Nihayet Hak geldi Ve onlar bundan hoşlanmayan Kimseler oldukları halde Allah'ın emri galip geldi. Onlardan öylesi de vardır ki bana izin verdi beni fitneye düşürmeder. Dikkat edin. Onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Muhakkak ki cehennem kafirleri elbette çepeçevre kuşatıcıdır. İn ve ve ve ve Eğer sana bir iyilik isabet ederse. Bu onları üzer. Fakat sana bir musibet gelirse, doğrusu biz önceden tedbirimizi almıştık derler. Ve onlar sevinçli kimseler olarak dönüp giderler. <gülüyor> De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamız'dır. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Kul bina illa ve en فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ Peki, siz bizim için iki iyiliğin, zafer veya şehadetin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz ise sizin için Allah'ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin. Doğrusu, biz de Allah'ın size nasıl muamele edeceğini görmek üzere sizinle beraber bekleyicileriz. Peki, Allah yolunda ister gönüllü, ister gönülsüz harcayın. Verdikleriniz sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz. وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا كَفَرُوا إِلَّا كَفَرُوا وَبِرَسُولِهِ وَلَا وَهُمْ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ Onların harcamalarının kendilerinden kabul edilmesine mani olan gerçekten onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak tenbel tenbel gelmeleri ve mallarını ancak isteksiz kimseler olarak harcamalarından başka bir şey değildir. <gülüyor> Muhammed artık onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin Allah bunlarla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve onların kafir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor. Doğrusu onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ediyorlar. Halbuki onlar sizden değildirler. Fakat onlar sizden korkan ve bunun için Müslüman gözüken bir topluluktur. Eğer bir sığınak veya mağaralar veya girecek herhangi bir delik bulsalardı elbette onlar koşarak oraya yönelirlerdi onlardan öylesine vardır ki sadakalar ve ganimetlerin taksimi hususunda seni ayıplar artık onlardan kendilerine verilse hoşnut olurlar fakat onlardan o arzu ettikleri şeylerden kendilerine verilmezse hemen kızarlar. <gülüyor> Gerçekten onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter, Allah bize fazlından yakında yine verir, Resulü de verir, doğrusu biz ancak Allah'a rağbet edicileriz deselerdi elbette kendileri için hayırlı olurdu.